Günaydın. Günün ilk haberi günlerdir gündemden düşmeyen ve yakın zamanda Change.org'da hakkında bir imza kampanyası başlatılan Bünyamin Aygün hakkında. Bünyamin Aygün, 35 gün önce muhabirlik yapmaya gittiği Suriye'de kaçırılan ve rehin alınan bir muhabir. Hilmi Hacıoğlu tarafından Birleşmiş Milletler'e ve Dışişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması. Hilmi şu sözlerle talebini dile getiriyor. Niyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün 33 gün önce Suriye'de görevi başındayken kaçırıldı. Bölgeden gelen bilgiler gazeteci arkadaşımızın El-Kaide bağlantılı unsurlar tarafından kaçırıldığını gösteriyor. Türkiye'nin iç gündemine yaşanan maalesef kamuoyu bilgisinin Bünyamin Aygün üzerinde toplanmasını engelliyor. Ancak Bünyamin Aygün'ün 33 gündür Suriye'de tutsak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gazeteciler dünyanın her yerinde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 Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması basın özgürlüğü açısından da önemli bir adım olacaktır. Himinin öncülüğünde başlayan ve müthiş bir sosyal medya desteği gören kampanyaya change.org taksim serbest adresinden ulaşabilir. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Tekrar ediyorum change.org taksim serbest bırakılsın. Sırada Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik başlatılan bir imza kampanyası haberi var. Uğur Derin tarafından başlatılmış TFF'ye yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi hakem Ümit Çınarlı'nın meslekten ihraç edilmesi. TFF bünyesinde hakemlik yapan Ümit Çınarlı'nın Roboski katliamının ikinci yıl dönümünde Twitter hesabından ''Hümanizm köpekliktir, Uludere'de de katırlara üzülün bence. Uludere olayının ikinci yıl dönümü kutlu olsun. Ölen katırlar sizden daha değerliydi.'' tweetlerini atarak ve Kürt kürtaj cinayettir, uludere adalet hashtagini açarak nefret suçu işlemiştir. Benzerleri yurt dışında yaşandığı zaman hakemlerin veya futbolcuların ağır cezalara çarptırıldığı bu tür söylemler maalesef ülkemizde sıradanlaştığı için pek hale alınmayan ve örnekleri her geçen gün görülebilen ırkçı söylemlerdir. Irkçılığa ve nefret suçuna karşı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hakem Ümit Çınarlı'yı daha fazla bünyesinde bulundurmaması ve hatta disiplin soruşturması açması gerekmektedir sözleriyle talebini dile getirmiş Uğur Derin. İnsan haklarından doğaya dönelim. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın kurtarılması için başlatılan imza kampanyası haberi var sırada. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda her türlü insan tahribatını azaltın ve Ballıkayalar'ı koruyun diyerek söze giren Özgür Kayacık başlattığı kampanyada bakın nasıl dile getirmiş talebini. Ballıkayalar Tabiat Parkı birinci, birinci derece doğal sit alanındır. Buna karşın içinden akan dere Gebze Sanayi sitesinin atıkları yüzünden zehirlenmiş civardaki ağaçlar yapılaşmaya kurban ver verilmiştir. Bugün ise tabiat parkını korumaktan sorumlu olanlar birinci derece doğal sit alanını ticari bir işletme gibi görmekte ve mutlak koruma alanının taşıyamayacağı kadar çok sayıda insanı buraya çekebilmek için seyir terasları, yollar, köprüler yapmak istemektedir. Daha vahim olanı ise İstanbul ve Kocaeli bölgesinin en önemli doğal alanlarından birisi olan vadide baraj yapımı planlanmış ve 3. köprü bağlantı yollarından birisinin tabiat parkının tam ortasından geçiyor olmasıdır. Sayılan insan etkilerinden herhangi birisinin tabiat parkında gerçekleştirmesi 1995 yılında korunması için doğal sit alanı ilan edilmiş için büyük bir yıkım demektir. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nı koruyalım doğal hayata insan kaynaklı etkileri en aza indirelim. Kampanyada Ve son haberimize geldi sıra sosyal güvenlik kurumuna yönelik başlatılan kampanyanın talebi 18 yaşını dolduran engelli çocukların da anne babası üzerinden sağlık yardımlarının kesilmemesi ve yüzde 60'ın altında engel oranına sahip engelli çocukların sosyal güvenlik haklarının korunması. Ayşe Sarı tarafından başlatılan kampanyanın tam metnini sizlerle paylaşalım diyor ki. Engelli çocuklar 18 yaşını doldurduklarında anne babalarının üzerinden düşürülmekte, engel oranlarının yeniden tespiti için tekrar rapor istenmekte. Yeni rapor alım süreci aileler ve çocuklar için çok eziyetli olmaktı. Daha da önemlisi uzun süren rapor ve sosyal güvenlik kurumu işlemleri yüzünden sürekli ilaç kullanan, hastaneye gitmek zorunda kalan, reçete yazdırılan bu çocuklar işlemleri sonuçlanıncaya dek özel muayene olmak, ilaçlarını kendileri almak zorunda kalmaktadır. SGK'nın bu uygulaması sonucunda Engelli çocukların ve ailelerinin yaşadığı güçlükler kabul edilemez. Yönetmelik gereği mevzuata uygun alınan mevcut raporlar kabul edilmemektedir. Oysa engel oranına bakılmaksızın zihinsel yetersizliği olduğu... Eşlik ettiği engellilerin sağlık yardımı kesilmeden devam etmelidir. %60'ın altında engel oranına sahip engelli çocuklar 18 yaşını doldurduklarında anne ve babalarının sağlık yardımından yararlanamamakta. Engelli çocuğun hiçbir geliri olmamasına rağmen hane içinde yaşayanların gelir üzerinden yapılan gelir testi sonucu belirlenen miktar aylık genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda bırakılmakta. Daha da vahimi bu çocuklar anne ve babalarının vefatı halinde de yetim maaşına hak kazanamamaktadır. Otizm, Down sendromu, zihinsel engelde cerebral palsili olup istihdam edilemeyen bu gençlerin ileriki yaşlarında yaşlanmaya bağlı engel oranlarında artacağı göz önünde bulundurularak SGK tarafından yapılacak bir düzenleme ile haklarının korunması sağlanmalıdır. Bu konu oldukça acil çözüm gerektiren bir konu. Şunu da ifade etmeliyim. Gelir seviyesi muhtaçlık sınırı altında kalan engellilerin engel oranına bakılmaksızın 18 yaş üstü engelli maaşı 2022 yasası gereği bağlanmakta ve gençlerin sağlık sigorta primleri devletimiz tarafından ödenmektedir. Engel oranları %60'ın altında olup engelli maaşı alan bu gençler devlet güvencesindeyken, Aynı durumda olan diğer engelli gencin hane geliri kişi başına 243 liranın üzerinde olması nedeniyle sosyal güvenlik haklarının korunamadığı ortadadır. Engelli maaşı alamadıkları gibi bu çocukların genel sağlık sigortası primi ödemeleri ve anne babasının yetim ayrılığını alamamaları da haksızlıktır. Çalışan tüm engelli çocuk anne ve babaları benim ölümüm halinde hiç değilse maaşım çocuğuma kalacak diye teselli bulurken bu uygulama ile tek tesellileri de ellerinden alınmıştır. 5510 sayılı yasa engellilerin bu mağduriyeti hakkında bir açıklama yapmamaktadır. Bu mağduriyet henüz erkek çocuklarını yaşamakta, kız çocuklarının sağlık yardımı ise kesilmemektedir. Söz konusu engellilik olunca cinsiyet ayrımına ve yasaya, yaşa göre uygulamalar da kabul edilemez. Halen bu sıkıntıyı yaşayan çok aile var ve hepsi bir çıkmazın içinde. Kurum olarak gerekli düzenlemelerin en kısa zamanda yapılmasını arzu ediyoruz Diyor. Evet, böylece bu yılın son programını geride bıraktık. Bakalım 2014 doğa, insan hakları, sağlık ve bütün hak mücadeleleri için neler getirecek? Hep beraber güzel günlere doğru yürümek dileğiyle haberlerin değerlenmesinde yardımcı olan gönüllerimiz Zilnubi Ezgi Kaya ve Dilara günle beraber sizlere iyi seneler diliyoruz. 2014'te değişim haberleriyle yeniden buluşmak üzere mutlu yıllar.